Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Kardeşlerim bugünkü dersimizin konusu sadakat ve teslimiyet nedir? Bu hususta olacak. Herkes şimdi ne yapıyor? Ben sadıkım diyor. Ben Allah'a teslimim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme teslimim ''Sünnete teslimim, dinimin bütün evamirini ve nehilerini yerine getiriyorum, bunu ihlaslı şekilde yapıyorum.'' Herkes ne yapıyor? Bunun iddiasında. Ama bakalım sadakat Allah Azze ve Celle'nin kelamında yani Kur'an'da ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde bize nasıl bildirilmiş?'' Kur'an'da Kuranda geçen sadıklar ve kazipler, ihlaslılar, Allah Azze ve Celle'nin emrine mutlu olanlar ve Allah Azze ve Celle'nin emrine isyan edenler hangi vasıfla, hangi durumla zikredilmiş? Bunları görelim inşallah. Sadakat... Kelime itibariyle doğruluk ve dürüstlük üzerine kurulmuş samimi ve sağlam dostluk demekmiş. İçten bağlılık, gerçek dostluk, kalp doğruluğu, samimiyet ve ıhlas anlamlarına kullanılan ahlaki ve İslami bir terimmiş. Doğru olmak. Sözünde durmak Sözünü yerine getirmek anlamına gelen Sadaka fiilinden Türemiş bir isim Evet Doğru muamelede bulunmak Yani Eddinu muamele Din nedir muameledir Nedir muamele Allah Azze ve Celle'nin Bütün emirlerini Nehilerini Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi hayata tatbik etmek. Doğmadan önce kul, dünyaya gelmeden önce Allah Subhanahu ve Teala bu kul için ne yapar? Emirler meydana getirir ve dünyada yaşadığı müddetçe ona bazı ne yapar? Nehiler koyar. Allah Azze ve Celle doğmadan ele alır bizi. Hayatımıza bir sürü ne yapar? Emirler ve nehiler koyar imtihan için. Biz ölürüz Allah Azze ve Celle ruhumuzu kabzeder yine bırakmaz. Yine bırakmaz. Ne yapar? Öldükten sonra da alakalı bir sürü meselelerle bizi karşı karşıya getirir. evet Yani işte dinin muamele olması evlenme muameledir, boşanma muameledir. Ticaret muameledir, cihat muameledir. Yani ne demek? İnsanı ilgilendiren her mevzuda, her konuda Allah Subhanahu ve teala tafsilli bir şekilde ne yapmış? Emirler ve nehiler camiası koymuş. İşte kul bu emirlere itaatle ittiba ettiği müddetçe Allah Azze ve Celle'nin koyduğu sınırlara riayet ettiği müddetçe Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Azze ve Celle'nin sözünü, kavlini, kelamını şerh edip bu şekilde anlamak lazım, şu şekilde inanmak, bu şekilde amel etmek lazım deyip bizzat fiiliyle, kavliyle, göstermesiyle Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Muameleyi bize bildirmiş oluyor. Şimdi bunu bu şekilde top topyekun olarak ne yapalım? Ele alalım, ona göre dinleyelim. Allah Subhanahu ve Teala bana anlatma kabiliyeti bahşetsin. Dilimdeki rekaketi çözsün Celle ve Ala. Size de en güzel şekilde dinleyip, anlayıp hayatınıza tatbik etmeyi kolaylaştırsın ve sevdirsin, yazsın bunu bize. Evet kardeşlerim. Sadakat muamelede bulunmak sıdk ve ihlas ile dostluk etmek herhangi bir kişisel şahsi çıkar ve garazdan uzak ve her yönüyle Allah Subhanahu ve teala'nın rızası için halis olan dostluk ve samimiyettir bu arkadaş çok sadık maşallah nereden belli sadık olduğu çünkü beni hiç kırmadı şimdiye kadar ama bu artı cihette, eksi cihette ne yapabilir? Değerlendirilir. Eğer ben şeytani cihette, o arkadaştan bir şey istediğimde, o buna okey verdiyse, bu sadık ama şeytani cihette sadık. Namaz, niyaz, abdest, taharet, Kur'an'a, sünnete ittiba, bütün güzellikleri göz önünde bulundurup onları hayata tatbik etme hususunda, Adaletse, taviz vermediyse o zaman artı durumda sadık. Bakın, şeytan da sadık. Yani şeytanın sadık adamları var. Yani sadakat sadece hayırda olmuyor. Şer cihetinde de oluyor sadakat. Hayırda sadık olanlar Rahman'ın tarafında olanlar. Şerde sadık olanlar da şeytanın tarafında olanlar. Ona göre ne yapsın insan? Rahman'ın tarafında mı olacak Celle ve aleyh, şeytanın tarafında mı lanetullah aleyh bunu ne yapacak? İyi kestirecek evet kardeşlerim kısaca herhangi bir dostluk ve dürüstlüğe de sadakat denir. Normal bakarsın arkadaşlar dünyevi meselede alışveriş yaparsın bir aldığın verdiğin olur bir muamelen olur dersin ki bu adam sadık salam. aleyküm selam ve rahmetullah evet, evet. kardeşler Sadakatın Zıddı hıyanettir Yani hainliktir Sadakatın zıddı hainliktir Doğruluğun yani Sıdkın Sadakatın Zıddı da kizdir yalandır Adam çok sadık Adam çok yalancı Yalancı olmak Yahut da Gerçekten sadık olmak kişinin yapmış olduğu işle alakalı olan bir şey. Biz sadece zahirini ne yaparız görürüz. Batını kalbi ciheti Allah Subhanahu ve Teala bilir. Men kâle lâ ilâhe illallah da kâl el cennet. Harum aleyna mâluhu ve damuhu hesabuhu alallah. Lâ ilâhe illallah Muhammedur <gülüyor> Resulullah diyen bir kişi cennete girmeye hak kazanır. Harum aleyna mâluhu ve damuhu onun malını almak, canını almak bize haram olur. Hasabuhu Allah. Hesabını da Allah'a verir. Ne için hesabını Allah'a verir Celle Celaluhu? Eğer bizi kandırmak için la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediyse Allah bilir. Nahnu biz zahir, Allah Biz zahirle hükmederiz. Allah Subhanahu ve Teala Bizim bilmediğimiz sırlarla işin iç yüzüne vakıf olduğu için, iç yüzünü bildiği için onunla ne yapar? Hükmeder. Adam geldi bizi kandırmak için, bizden menfaat elde etmek için takiye yaptı. Maşallah barakallah söyleriz ki iyi bir insan bizim nazarımızda. Allah'ın Celle Şanuhu kimseyi tezki etmeyiz ama gördüğümüz kadarıyla adam maşallah mültehi efendim namaz kılıyor, oruç tutuyor, cemaate devam ediyor. Resulullah ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? Cemaate devam eden bir kişiyi diyor gördüğünüzde onun imanına diyor şahadette bulunun. İmanlı mı imansız mı? Eşek hakta kalbediyor Resulullah aleyhissalatü vesselam Üsame'ye. Kalbini mi yardın? E Hüsam'a radıyallahu anh'u kalbini yaramıyorsa benim gibi gariban hiçbir şey yapamaz kardeş, kalbini göremez bile biz sadece ağzından çıkan söze bakarız yaptığı fiiliyata bakarız bir de neyi düşünüyor ona bakarız ona göre sadıktır yahut da efendime söyleyeyim sahtekardır haindir deriz Allah azze ve celle sadıklarla beraber olanlardan elesin, hainlerden eylemesin evet Kardeşler, subhanet ya Rabbi, Sadakat hususunda Allah Subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de, Resulullah aleyhissalatü vesselam'da e, sünnette bize birçok açıklayıcı, uyarıcı, teşvik edici, tembih edici, yol gösterici deliller göstermiş. Allah sadıklardan olun ve kunu ma'as sadıqin, ma sadıqin buyuruyor. Sadıklardan olun, sadıklardan olun da ya adamın adı sadık adı sadık olanla beraber arkadaşlık yapın demiyor Allah adı mümin olanla arkadaşlık yapın demiyor gerçekten iman ehliyle arkadaşlık yapın diyor onlarla beraber olun ama adam şimdi ne yapıyor sadık efendiyle beraber oluyor sadık efendi de maşallah ne kurandan haberdar ne sünnetten haberdar dalalet ehli bidat ehli birisi hadi sadık efendiyle beraber ol sadıklardan ol boş sözle olmuyor Kur'an'a dayanmayan hiçbir şey insanı ne yapmayacak? Necata erdirmeyecek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen sağlam rivayetlere dayandırmayan hiçbir davranış, fikir, zikir, düşünce, iman, itikat, amel ne yapmayacak? İnsana ahirete fayda vermeyecek. Bu celse inşallah Allah Subhanehu ve Teala'nın mübarek kelamında yani Kur'an-ı Kerim'de peygamberleri Allah Celle ve Ala nasıl sadakat testine tabi tutmuş onların ümmetlerini nasıl imtihan etmiş peygamberlerin ümmetlerinden bu testi suhuletle geçenler on numara davranışla Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazananlar ile Allah Azze ve Celle'ye isyan edenler, Allah Subhanahu ve Taala'nın kendilerini tabi tuttuğu sadakat testini kaybedenlerden bahsedeceğiz. Ki bizim önümüzde peygamberler numune, peygamberlerin halis olan tabileri numune Sahabe-i Kiram, radıhallahu numune ve selef salihin numune. Yani hayırlar bizim için numune. Allah celle şanihu Kur'an-ı Kerim'de bunları bize zikre diyor, bildiriyor. Ne için? Sadece biz masal dinleyelim diye değil. Aa işte Hazreti Adem aleyhisselam onu yapmış, bilmem böyle yapmış. <gülüyor> Ağlayıp sızlamak için değil. Onlardan ibret almak için. Kötülerin düştüğü tongaya düşmemek için. Göreceğiz şimdi. Evet. Rabbul Alemin olan Allah Celle ve Ale, bütün kullarını yaratmış, onları kendisinden başkasına ibadet etmemeye davet etmiş. Bakın şimdi bağlantımız nasıl olacak? Rab olarak sadece kendisini tanımalarını ve bunun gereğinin yapılması hususunda da onlardan söz almış. Allah Celle ve Alev ruhları yaratıyor. Ondan sonra ne buyuruyor? Eles rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bütün kullarına yaptılar. Kalu dediler ki "Belâ sen bizim Rabbimizsin." Bizi sen yarattın. ha Yaratan Allah Celle Şanuhu ibadet edilmeye deney, ne? Müstehak ve layık. Ya bir şey yaratmıyorsa, birisi yaratmıyorsa ibadet edilmeye layık değil. Allah Azze ve Celle'den başka yaratıcı var mı? Yok. Demek ki sadece o zaman ibadetimiz ne yapacak? Allah Sübhane ve Teala'ya has kılınacak. Allah Azze ve Celle'den başka rızık vermeye muktedir olan var mı? Yok. Fırzık veren ancak ibadete layıktır. Allah Azze ve Celle diriltir, Allah Azze ve Celle öldürür, Allah Azze ve Celle ne yapar? Her şeyi, her şeyi kendi elinde bulundurur. Demek ki Allah Subhanahu ve Teala her şeyi kendi elinde bulunduruyorsa, demek ki ibadet ve taat da ne yapacak? Sadece ona hasredilecek. Evet, evet. İşte Allah Celleşanihu bizleri yarattı. Sordu ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz şimdi unuttuk. Orada ruhlarımız evet sen bizim Rabbimizsin dedi. Allah Celleşanihu adeta şöyle buyurdu. E ee, beni Rab olarak siz tuttunuz. Ben sizi cesetler alemine yani vücut alemine gönderdiğimde Helallar ve haramlarla alakalı <gülüyor> emirler ve nehiler koyacağım. Bunlara tabi olacaksınız, itaat edeceksiniz değil mi kullarım? Benim sözümü dinleyeceksiniz değil mi? Dediğinde evet ya Rabbi senden başka kimi biz dinleyebiliriz. Sen bizim Rabbimizsin, Halikimizsin, Razıkımızsın. Tabii ki seni dinleyeceğiz. Allah Celle Şanuhu, günü geldi hepimizi ruhlar aleminden vücut alemine ceset alemine gönderdi göndermekle kalmadı ne yaptı imtihana tabi tuttu herkesin imtihanı ayrı aynı değil ayrı ama herkesin zamanındaki peygambere göre iman etmesi o peygamberin şeriatına göre amel etmesi yine başka bir şey en son peygamber Muhammed aleyhisselam olduğuna göre Muhammed aleyhisselamın şeriatına tabi olunacak Allah Azze ve Celle ne emrettiyse o yerine getirilecek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasıl gösterdiyse ona itaat ve ittiba edilecek. Allah Celle Şanuhu şeriata tabi olmayı Muhammed Aleyhisselam'a bile farz kılıyor. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَا الَّذِينَ <gülüyor> لَا يَعْلَمُونَ İsa'ya, Musa'ya dinden bir şeriat verdiğimiz gibi ey Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam seni de dinden bir şeriat sahibi kıldık. O şeriatın emirlerine, nehirlerine tabi ol. Ve la tettebi' ehve ellezine la ya'lemun. Bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyanların istek ve arzularına tabi olma. Bakalım şimdi Allah Celle ve Ala bizi yarattı. Bizden neler istiyor? Nasıl bizi ne yapmış? E, dünyaya gönderdiğinde İmtihana tabi tutmuş, sadakatımızı ve teslimiyetimizi ölçmek için ne gibi davranışlarda bulunmuş daha önceki peygamberlerin ümmetleri bunu göreceğiz inşallah. Bunu göreceğiz ki ona göre ne yapalım? Attığımız adımları sabit atalım, ayağımız yere bassın kaymayalım. Onlardan ibret alalım. Ve onların yapmış olduğu Güzel davranışlar Gibi güzel davranışlar icra ve ifa edelim Evet Sadakat Geniş ve kapsamlı Bir kelime Beni ter bastı şimdi Mustafa. Onu isterseniz Biraz çalıştırın Şimdi yumuşayacağım. İyice boğazlarımı açılıyor. İki saat bekleteceğim sizi burada. Açın biraz düşüneyim. Evet. Şimdi sadakat çok geniş ve kapsamlı bir husus dedik. Bunları şıklara ayıracak olursak ilk önce kişinin Rabbine karşı sadık olması Rabbinin emirlerine sadakatle bağlanması ve onu teslimiyetle kabul edip imanında akidesinde amelinde fiillerinde bir hakkın göstermesi şimdi Rabbına karşı çok sadık e kardeşim Rabbına karşı çok sadık ne yaptı da bu adam sadık oldu Rabbına e bunu açıklayacak olursak şöyle dememiz lazım evet tevhidi ilgilendiren konularda derin bilgiye sahip olacak ki Rabbını tanıyacak Kimseye nasıl sadakat beslersin sen? Tanımıyorsun. Sarı çizmeli Memed'e. Tanımadığın adama sadakat gösterebilir misin? Hayır, gösteremezsin. Onun için Rabul Alemin azze ve celleyi ne yapacaksın? Çok iyi tanıyacaksın. ne kim tanıtacak Allah azze ve celleyi? Allah celle şanuh kendisini tanıtacak. Araftu Rabbibi bir Rabbi diyor İmam Şafii rahimeullah. Ben diyor Rabb'ımı Rabb'imle tanıdım. Nasıl Rab'bını Rabb'ına tanıdın? Rabb'un sana konuştu mu? Rabbim bir şeyler mi anlattı sana? Anlattı, çok şey anlattı. وَكَلَّمَ Allahu مُسَا teklime. Musa Aleyhisselam Allah'la konuştu. Allah da Musa Aleyhisselam'la konuştu. Allah Azze ve Celle Musa'yla konuştuğu gibi Muhammed Aleyhisselam'la da konuştu. Emirler ve nehiler camiası indirdi, vahyetti. Muhammed Aleyhisselam. Dolayısıyla bize ne yaptı? Allah Azze ve Celle bizle de konuştu. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuyan bir kimse anlıyorsa anlıyorsa o insan dese ki ben bugün Rabbim'le konuştum Rabbim bana bir sürü şeyler emretti bir sürü şeyler nehyetti dese yalancılardan yazılmaz. Evet. Şimdi Rabbine karşı sadakat ve teslimiyet üzere olabilmesi için tevhidin bütün Meseleleriyle alakalı kısımlarındaki ayrıntıları taviz vermeden ne yapacak? Bilecek ve hayatına tatbik edecek ki Allah'a karşı Celle Şanuhu ne yapmış olsun? Sadıklardan yazılsın. Allah Azze ve Celle kendini ne yaptı? Kur'an-ı Kerim'de tavsif etti, vasıflandırdı, isimlendirdi sıfatlar kendine ne yaptı? caiz gördü. Sen diyorsun ki hayır o öyle değil. Onun manası böyle. ya öyle olacak olsaydı Allah Celle Şanuhu onu öyle söylerdi. Öyle değil mi? Yani Allah Celle Şanuhu, onu senin anladığın şekilde söylemekten aciz mi haşa Allah ne dediyse o kadar iman edeceksin. Yetecek. Eğer sen onu ezip büzüyorsan eksiltiyorsan fazlalaştırıyorsan mecrasından çıkarıyorsan demek sen sadık değilsin. Semi'na ve ata'na. İşittik ve itaat ettik diyeceksin. Müslümanın vazifesi bu. Evet. Allah'a karşı samimiyetin en geniş ölçüsü bu. Tabi Allah Azze ve ibadetlerinde, kişi Allah Azze ve Celle'ye ibadetlerinde, Allah Azze ve fiillerinde, isim ve sıfatlarında tevhid edeceksin Allah'ı. Allah Azze ve Celle'yi ibadetlerde tevhid edebilmek için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o ibadetleri nasıl getirip gösterdiğini öğrettiğini de bileceksin. Yani herkes kendiliğinden ne yapmayacak? İbadet taat eder vaziyette olmayacak. Keyfe ma istediği gibi adam ne yapsın? İnansın, itikat getirsin, amel etsin. Allah böyle bir şey istemiyor. Her şeyin bir hududu var. Evet. Bu Allah Azze ve Celle'ye sadakat testinin neyi? Dairesi. Bu daire içinde istediği gibi koşarsın, emeklersin, efendime söyleyeyim, yürürsün, sendelersin, bilmem ne yaparsın. Daireyi dışarıya çıktın mı yersin. Evet, bu Allah için. İkincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'e karşı kişinin dürüst olması, içten olması, samimi olması. E ben Resulullah aleyhissalatü vesselam'a karşı çok samimiyim. Ne yaptın? Nasıl gösterirsin samimiyetini? Onu da şöyle yaparsın, elinden geldiğince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerine ve sünnetlerine riayet edersin. Karşı çıkmazsın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerine. Heh, düşündün, e bu benim aklıma uymadı, ya bu Kur'an-ı Kerim'e de uymadı, o zaman Peygamber bunu söyleyemez, at kenara. La ilahe illallah, sahabe-i atmamışlar. Tabi'ini atmamış, etba'u tabi'ini atmamış, müçtehid mamlarımız rahimahumullah. Atmamışlar, atmamış, selef atmamış, salihin, salihini atmamış, sarılmışlar. Arapçanın asından haberin yok, usul okumamışsın, hiçbir şeyden naneden haberin yok. Onun bunun yalan yanlış yaptığı tercemelerle hadisleri ne yapıyorsun? Sigaya çekiyorsun. Yahu senin vazifen hadisleri sigaya çekmek değil. Senin vazifen... Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen sağlam rivayetleri hayatıma tatbik etmek. Onlar en güzel şekilde eleklenmiş bilmem ne yapılmış. Bizim önümüze yemek haline bokma haline getirilmiş. Sen kimsin? Ha sen acı sevmiyorsun. Deme acı yemek haram. Ama ben istemiyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Dabbi yemedi. Neden? Dedi bana kerih geliyor. Benim memleketimde bunu yemek adet olmadığı için bana tiksinti geliyor de ama acı yemek haram deme dabbı yemek haram deme Allah affetsin ben yapamıyorum de Allah affeder Hadi lan, bu yoktur böyle adamın efendime söyleyeyim şeyi e, haşeratı adam yiyor haşerat da yenir miymiş Neyin yeneceğini, neyin yenmeyeceğini Allah bildirir Celle Şanuhu. Sen Allah'ın helal kıldıklarını istediğin kadar yersin, haram kıldıklarına el uzatamazsın. Ama içinin almadığı bir şeyi de helallığını kabul ederek yemeyebilirsin. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti. Evet, ha. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sadakat belirtisi. Sünnetlere itaat ve ittiba etmekle beraber bidattan da ne yapacaksın? Kaçınacaksın. Dine sonradan sokulmuş olan meselelerden tiksinti duyacaksın. Sünnetin savunuculuğunu yapıp uygulanması gereken yer geldiğinde de onu ne yapacaksın? Öğrendiğin gibi ama kendim. Hurafatla öğrendiğin gibi değil ama gerçekten ehil olan kimselerden öğrendiğin gibi amela sokacaksın evet ondan sonra kişinin dinine karşı ihlaslı ve samimi olmasını biz nereden öğreniriz dinde gösterilen emir ve nehlere uyma hususunda ihtiman ve sadakat göstermesini ne yaparız isteriz adam dinine karşı çok samimi ama ramazan orucunu tutmuyor nasıl samimiyet nasıl samimiyet bu adam pazartesi perşembe günü orucunu tutmuyor Resulullah aleyhissalatü vesselamın sünnetinin sünnetinin savunucusu ya Resulullah tutmuş aleyhissalatü vesselam yani bir insan pazartesi perşembe günü orucunu ne yapar icabında tutmayabilir ama hiç olmazsa sana sorulduğunda diyeceksin ki Resulullah aleyhissalatü vesselam pazartesi perşembe orucunu tutmuş sen niye tutmuyorsun e bu benim fasıklığımdan onu söyleyeceksin hemen kendine bir şey sokmayacaksın kendini temize çıkarmak için bir şeyler uydurmayacaksın Resulullah bunu emretmiş tutmuş sahabe-i kiram bunu amele koymuşlar ama benim nakısam benim fasitliğim fesatlığım Allah beni affetsin bana ne yapsın bu sünnete tabi olmayı kolaylaştırsın yazsın sevdirsin diyeceksin o kendini temize çıkarmak için sünneti takfif etmeyeceksin Diyeceksin ki bu vardır. Ama ben yapamıyorum. Allah bana ikram etsin, yapmayı kolaylaştırsın. Ondan sonra kişinin kendisine, ebeveynine, evladu iyaline, çevresine, dostlarına, sahir insanlarla olan davranışlarına bir sürü yükümlülük koymuş Allah Azze ve Celle. Sonra vatanına da ne yapmayacak? İnsan sahip çıkacak. Elden çıkarmamak için vatanını her türlü zorluğa göğüs gerecek. Çünkü... Irzımız, namusumuz, dinimiz, diyanetimiz bu toprak parçasının üstünde ne yapıyor? En güzel şekilde, hür bir şekilde husule geliyor. Gidin vatanlarını kaybetmiş olan Müslümanlara bakın. Gidin onlara sorun bakalım bu mevzuyu. Şimdi bize göre hava hoş. Çünkü bu vatanımızı kaybetmedik, bilmiyoruz bunun elem ve ızdırabının ne olduğunu. Evet. Dolayısıyla insan kendisini ilgilendiren maddi ve manevi her türlü duruma karşı yapacağı amellerde ve düşüncelerinde göstermesi lazım olan ihtimamını, samimiyetini ve dürüstlüğünü gerçekten herkes tarafından evet bu dürüstlüktür. Çünkü doğru bir tanedir, kırk tane doğru olmaz. Ne yapmaz? Bir tane e, kazığı sen ne yaparsın, sivriltirsin, yere vurursun ta dibine kadar. Ama çatal olursa çatalı ne yapamazsın? Yere geçiremezsin. Doğru bir tanedir, kırk tane doğru olmaz. Eğer bu dürüstlükse, sen yaptığında da dürüstlük, ben yaptığımda da dürüstlük. Peygamber yaptığında da dürüstlük. Baklavayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yeseydi ağzı tatlanacaktı. Ebu'l-i' -e de yeseydi ağzı tatlanacaktı. Acı biberi, Firavun yeseydi ağzı yanacaktı, Resulullah yeseydi ağzı yanacaktı. Demek acı biberin ee, sıfatı nedir? Dili yakmak, ağzı yakmak. ki de tad vermek. Demek ki bak baklava peygamber de olsa, Allah'ın düşmanı da olsa ne yapıyor? Ağzını tatlandırıyor. Acı biber peygamber de olsa, melun birisi de olmuş olsa ne yapıyor? Ağzını yakıyor. Demek doğru bir tane peygamber peygamber olduğu için acı biberi de yemiş olsa bal baklava yedi gibi ne yapmaz kabul edilmez onun yakıcılık özelliği var Allah azze ve celle o özelliği ondan almadığı müddetçe ne yapacak kişinin ağız tadı da yerindeyse o özellik yerine gelecek evet kardeşler Her peygamber ve ümmetine dedik Allah Subhanahu ve teala tarafından emredik, emredildiklerini yaptılar yahut da yapmadılar, icra ettiler yahut da icra etmediler, savundular yahut da savunmadılar diye sadakatları ölçülmek istenildi, ölçüldü ve dünyada imtihana tabi tutuldu. Hem peygamberler hem de peygamberlerin ümmetleri. Bu dünyada imtihana tabi tutuldular. Biz de imtihana tabi tutulacağız, tutuluyoruz. Ahirette de ne kadar davrandık? Doğru yahut da eğri. Tekrar imtihan orada ne yapacak? Sonuçları okunacak orada. Burada ne yapıyorsun? Öğretmen sana bir ay, iki ay bir şeyler öğretiyor. Ondan sonra hadi çıkar bakalım defterleri, kitapları. Yazılı imtihan yapıyorum diyor. Yazılı imtihanda... Herkes bildiğini, ne öğrendiğini oraya koyuyor. Soruların cevabını öğretmen eve gidince onları değerlendiriyor, okuyor, geliyor. Sen beş aldın, sen sıfır aldın, öteki iki buçuk aldı, belki bir, bir buçuk aldı. Deyip de ne yapıyor? Değerlendirme. Sonradan ortaya çıkıyor. Şimdi amel safasındayız. Değerlendirme ahirette olacak. Allah yapacak celle şanihu. İnsanlar ne yapar? Değerlendirme yaparken eksik yapabilir. Ne yapar? Torpil yapar. Allah eksik yapar mı? Harşakella. Allah torpil yapar mı? Allah torpil yapmaz, eksik de yapmaz. O zaman ne yapacağız? Allah azze ve celle'nin Hasibu, kablen tahasebu. Hesaba çekin kendinizi Allah Subhanahu ve Teala sizi hesaba çekmeden. Bu dünyada istediğimiz gibi davranabiliriz. Cennet de bu dünyada kazanılıyor, cehennem de bu dünyada kazanılıyor. Cennete götürücü yolu Resulullah gösterdi aleyhissalatü vesselam, cehenneme götürücü yolu da gösterdi. Allah azze ve celle bütün peygamberleri sırat-ı müstakimi göstersin diye ümmetlerine ne yaptı? İstediği gibi emretti, nehyetti, nasıl dilediyse onlara şeriat vaaz etti. Muhammed Aleyhisselam'a da Allah şeriatı vaaz etti. Şunları yapacaksınız, bunları yapmayacaksınız, şunlardan kaçınacaksınız, bunlardan çekineceksiniz, bunları şu şekilde yapacaksınız. Deyip bize neler gösterdi? Yollar gösterdi. İşte bu yolların sağ tarafına süluk edenler, yürüyenler artı tarafındaysa ayetlerle, hadislerle takit edilmişse Allah Subhanahu ve teala bundan razı olacak. Ama sen şeytanın yan taraftan girmesiyle ibadet eder bir şekil arz dahi gösterişte. Resulullah aleyhissalatü vesselama muhalifse ne, ne olmayacak? Bu senin artı tarafına yazılmayacak. Eksi tarafına yazılacak. Bir de Allah soracak neden bozdun benim dinimi diye. Muhammed aleyhisselam da yarın ne yapacak? Davacı olacak. Allah azze ve celle Allah'ın ve Resulünün kendilerinden davacı olacağı kullardan eylemesin bizi. Biz muhafaza veriyoruz. Evet kardeşler. Çok kişiler imtihanı geçmişler. Birçok kişiler de ne yapmışlar? İmtihanı kaybetmişler. He. Şimdi ilk imtihana tabi tutulanlar yani sadakat ve teslimiyet sınavına tabi olanlar Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu kabil ve kabil tamam mı Allah subhanahu wa taala bunları bize ne yapıyor sanki gözümüzde görüyoruz yani bir film şeridi gibi düşünerek tefekkür ederek tefekkür ederek adam okuyorsa anlamaya çalışıyorsa yemin olsun Rabbimaze celle sanki film şeridi gibi gözünün önünden bu akıyor Bakalım şimdi Allah Celle Şanuhu Habil ile Kabil'i bize nasıl anlattı? Allah Celle Şanuhu dilediği gibi bütün peygamberleriyle isterse konuştu istemezse başka bir şekilde onlara vahyetti. Adem Aleyhisselama da vahyetti Allah Celle Şanuhu. Dedi ki ey Adem iki oğlun bana ne yapsınlar kurban versinler. Ben oğullarından kurban istiyorum. Adem Aleyhisselam'ın oğullarından Habil, hayvan besleyicisiydi, çoban. Kabil ise o da çiftçiydi. Adem Aleyhisselam sabahleyin bunlara dedi ki ey oğullarım Allah sizden kurban istiyor. Habil gitti sürüsündeki en güzel, en yakışıklı, en boylu, en şişman koçu seçti. Dedi ki Rabbul Alemin bunlar bana ikram etti, ihsan etti. Bana binlercesini verdi, bir tanesini istiyor. O zaman en güzelini vereyim Rabbıma. Ayet-i Kerime Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Ne diyor Allah Celle Şanuhu? Muhakkak gidiyor kurbanlarınızın etleri ve kanları ne yapmaz? Allah'a ulaşmaz. Lakin sizden takva Allah'a ulaştır. Celle şanuhu. İşte Habil ne dedi? Rabbim celle ve ala benden kurban istiyor. En güzeli olsun. Peygamber ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? En güzelini vermediğiniz müddetçe Ne yapamazsınız? İmanda doruk noktaya erişemezsiniz. İşte Habil ne yaptı? İmanda doruk noktaya erişti. En güzel koçu çıkardı. Bakın şimdi. Şeytan insana bazen ne yapar? İva verir. Sağ taraftan gelir. Eğer insan bunu değerlendiremezse şeytanın tuzağına düşer. Hazreti Adem aleyhissalatu vesselam. Kabil'e de aynı şeyi söyledi Kabil'e de aynı şeyi söyledi yani vahiy olarak Allah'tan ne aldıysa aynı şeyleri bildirdi aynı şeyi ikisi de biliyordu ama Kabil ne dedi <gülüyor> Sübhanallah sen baba dalga mı geçiyorsun ya Allah Azze ve Celle benden ne yapmış? Çiftçi olduğumu bildiği halde kurban istemiş. Ya benim yetiştirdiğim elma, armut, çilek, muz bilmem ne, arpa, buğday, darı mısır, patates, soğan, sarımsak. Neyse o gün ne yetiştiriyorsa. Allah dedi bunları yemeyecek. Ama dedi ben ne yapayım sen kırılma. Bir eski bir zembile eski kırık bir sepete ne yaptı topladı hepsinin çürüğünü Allah dedi yemeyecek ihtiyacı yok Allah yemezsen söyledin Allah yemez diye Allah yemeyeceği şeyi neye, ne yaptı bizden istedi o da topladı bir sepet çarığını çürüğünü götürdü tabi o zamanlar kurbanın kabul edilmesi her şeriatta ayrı Adem aleyhisselam getiyordu bir yere koyuyorlardı. Gökten bir ateş geliyordu. Allah hangisini kabul ettiyse o ateş onu alıp götürüyordu, yakıyordu. Ötekisi kokmuş vaziyette bırakılıyordu. Yarın devrisi gün gittiler baktılar ki Habil'in koçunu Allah azze ve celle kabul etmiş. Kabil'in o çürükleri, çarıkları, kurtları daha büyük olduğu halde orada yerinde duruyor. Bakın kardeşler tabii ondan sonra hikaye uzun. İşte Habil ile Kabil arasındaki e, geçen olaylar o bizi ilgilendirmiyor bizi ilgilendiren o mübarek peygamberin oğullarından hangisi sadık hangisi kazip bak Allah Azze ve Celle'nin emri üzere baban senin peygamber ya baban senin peygamber alim bile olmayan bir babamız bir şey söylemiş olsa onu tasdik ederiz biz değil mi alim değil babamız cahil normal bir insan bir şey söylese ulan deriz babam yalan söylemez ya babam yalan söylemez onun söylediği habere ne yaparız İtimat ederiz senin baban peygamber burada bak ne yaptı Habil meseleyi kazandı ama Kabil kaybetti ve ilk defa öldürüm öldürüş Kabil'in abisi Habil'i öldürdüğünden dolayı her öldürüşte peygamber efendimizin lafzıyla sallallahu aleyhi ve sellem bir damla kan ne yapılıyor? Kabil'e yazılıyor. Onun namına. Çünkü ilk defa bu öldürme fiilini çıkaran o. اَدَّىٰلُ عَلَى الْخَيْرِ muhalif? مَفْحُمْ مُخَالِف اَدَّىٰلُ عَلَى الْشَرْ كَفَاِلِهِ hayra yol gösteren delil olan delalet eden kişi aynı onu işlemiş gibi oluyorsa e, şerre yol gösteren de şerrin kapısını açan da o ben fakir bir adamım geldi bir e, muhtaç e, kişi dedi ki Allah için ikram et özür <gülüyor> dilerim valla kusura bakma bende de yok ama git aslan ne yapacak sana ikram eder hem cömert hem de zengin bak kendim bir şey vermedim ama ne yaptım o Müslümanın yarasına melhem olacak, deva olacak bir yolu gösterdim. Kendisine ikram edecek adamı delillendirdim. Ne kadar verdiyse aynısını Allah Celle Şanuhu benim hasene defterime yazıyor. Neden? O adam onu tanımıyordu. Ben gösterdim onu ona. E, bir adam da ne yapıyor şimdi? Adam kendisi içki müptelası ama parası yok e, o içkiyi satan yere ne deniyor Meyke. meyhane meyhaneci de bedava Fise bilillah, babasının hayrına vermiyor muhakkak ne yapacak bir e, kase bir şey ona bir bardak ona vermiş olsa bir maddiyat isteyecek ya Allah Allah kardeşim sen paran yoksa ben varım kapı gibi dostuz arkadaşız ya gel ben ısmarlayayım sana hem kendi günahımı yükleniyorum hem onun günahını yükleniyorum. Ne yaptım? Onun içmesine sebebiyet ben verdim. Paramı harama harcadım. Yani hayır yoluna gidersen, şer yoluna gidersen ne yapacaksın? İkisinin de mükafatını ve mücazatını alacaksın. Evet. Bu şekilde Habil'in Rabbina karşı sadakatı ve sıdkıyeti Kabil'in de Rabbine karşı nankörlüğü tescillenmiş oldu. Allah Subhanahu ve teala sıdkiyetimizi tescillesin, nankörlüğümüzü değil. Evet, şimdi <gülüyor> <gülüyor> ne yaptık? Hazreti Adem aleyhisselamın iki oğlunu gördük. Allah Azze ve Celle sadece bir misalle bırakmadı bizi. Birkaç misal gösterdi. Birisi gözünden kaçtıysa birisi ne yapsın? Gözüne takılsın diye. Şimdi bakalım İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim Aleyhisselam babamız Allah Azze ve Celle'den ne yaptı? Bir evlat istedi. Hazreti birinci eşi Hazreti Sare validemiz ahiraydı yani çocuk dünyaya getiremeyen bir kimse yani biz ne diyoruz ona kısır Sağra valdemiz kısırdı ama baktı ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam mahzun oluyor evladı olmadı diye çocuğu gelmedi diye Sara valide kendi cariyesi olan Hazreti Hacer validemizi İbrahim Aleyhisselam'a hediye etti dedi ki inşallah dilerim Rabbim bu eşinden sana ne yapar? çocuk ikram eder tabi evlendiler elini kaldırdı dedi ya Rabbi eğer bana bir erkek evlat nasip edersen senin yolunda ne yapacağım? kurban edeceğim Allah Azze ve Celle'ye bu şekilde ne yaptı? vaat etti evet Burada biz bu olayda, bu hikayede hani bir hikaye derken Arapçadaki anlamı üzere hikaye, yani hikaye anlatma. Bizim Türkçedeki hikaye değil. Hikaye olmuş olayı anlatmak demek. Olmuş olayı dile getirmek. Hani bizim Argo'da yani hikaye anlatma dedikleri gibi hikaye değil. Ahsenur kasas. En güzel hikayeler Allah buyuruyor Azze ve Celle. Olmuş olan durumlar Allah Celle Şanuhu bunu bize bildirmese nereden haberdar olacağız? Olamayacağız. Bunlar gaybi mesele. İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında tarihler, marihler bilmem neler şunlar bunlar kaleme alınmış, şu yapılmış, bu yapılmış değil. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın zamanı Nuh Aleyhisselam'ın, Şit Aleyhisselam'ın zamanı böyle bir şeyler yazılıp çizilmemiş. Bize gelen bir şey yok. Ancak Allah Azze ve Celle'nin vahyetmesi var. Evet. Şimdi burada biz ne yapıyoruz? İbrahim Aleyhisselam'ı ve oğlu İsmail Aleyhisselam'ı görüyoruz. İkisi de sadakatta doruk nokta. Neyse. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ın duasını kabul ediyor. Cibril Aleyhisselam geliyor diyor ki Allah sana Celle Şanuhu ne yapacak? Bir çocuk ihsan edecek. O zaman sevinçten diyor Ya Rabbi senin için feda edeceğim keseceğim çocuğumu. Demek ki o zaman insan kurban etme neymiş varmış. Böyle bir şey olmasaydı İbrahim Aleyhisselam ne yapmazdı bunu söylemezdi. İbrahim Aleyhisselam bunu söylediğine göre... Bir şey mebni olarak söylüyor peygamberler. Kendi kafalarından ne yapmaz konuşmazlar. وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَىٰ اِنْهُوَا illa وَحِيُّهَا Nasıl Muhammed Aleyhisselam kendi e, arzu ve isteğinden konuşmuyorsa daha önceki peygamberler de ne yapmazlar? Şer'i hususta kendi arzu ve isteklerinden konuşmazlar. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ın sesini duydu. Ona bir erkek çocuk ikram etti. Evet bu olay, bu hadise Saffat suresinde bize ne yapıyor? Bildiriliyor. Saffat suresinde. Evet. Ne diyor? Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Yani İbrahim aleyhisselama. Kim? İsmail aleyhisselam. Oğlu. İsmail Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın yanında koşacak çağa gelince yani büyüyüp onunla birlikte ihtiyaçları ve menfaatleri için koşturacak duruma gelince demek Ey oğlum ayeti kerime bunlar ben seni rüyamda boğazladığımı görmekteyim yani seni Allah için kurban ettiğimi görmekteyim artık bak sen bu konuda ne düşünüyorsun? Allah'a söz verdi. Allah gösterdi rüyasında. Şimdi sıra geldi İsmail aleyhisselama. İsmail aleyhisselam da babacığım sana ne emredildiyse yap. Allah sana Celle Şanehu neyi emrettiyse onu yerine getir. İnşallah beni Allah Sübhanehu ve Teala'nın bu imtihanına karşı sabredenlerden bulacaksın dedi. Vaktaki onlar Allah Azze ve Celle'nin emrine boyun eğerek teslim oldular. Birisi... Canından çıkan ciğerinden çıkan kendinden meydana gelen bir evladını Allah için kesiyor kesmeyi göze alıyor öteki de e Allah ise isyan etmeme ne yok mahal yok. Babacığım eğer gerçekten bunu Allah Subhanahu ve teala emrettiyse kes sana karşı gelmeyeceğim. Allah'a itaat edeceğim, ittiba, e, onun emrine ittiba edeceğim, sana da karşı gelmeyeceğim. Evet. İbrahim aleyhisselam oğlunu alnı üzere yatırdı. Yani yere yatırdı, yan tarafa koydu kafasını. Bu olay Mina'da cereyan ediyor. Onun için biz bugün Mina'da ne yapıyoruz? Kurbanları kesiyoruz. Bıçağı çaldı İsmail Aleyhisselam'ın boğazına. Ama Allah Subhanahu ve teala bıçaktan kesme hassasiyetini, özelliğini aldı. Bıçak kesmedi İsmail Aleyhisselam'ı. Ondan sonra Allah Celle Şanuhu şöyle seslendi. İbrahim Aleyhisselam'a. Ey İbrahim gerçekten sen rüyana yani... Rüyanda emredilen şeyi yerine getirmeye azmetmek suretiyle sadakat gösterdin. Bu sana yeter. Şüphe yok ki biz emre imtisal etmekle nefislerine iyi davrananları böylece mükafatlandırırız buyuruyor Allah Azze ve Celle. Muhakkak ki bu açık bir imtihandı. Kimler için? İsmail Aleyhisselam ve İbrahim Aleyhisselam için. Ve ona boğazlamak ve emredilen işini yerine getirmek üzere büyük bir koçu çocuğun yerine fidye verdik diyor Allah Celle Şanuhu. Saffat Suresi 99 ve 107. ayetler arasında. Bakın, söz vermek kolay, basit. Ama sözü yerine getirmek, İfa etmek çok zor. Adamın birisi sana ne yapar? Bir şey söz vereceğim der, vaat eder. Ne zaman? Üç gün sonra. Sen sayarsın. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günü gidersin. Ne oldu? Hani gelmedi? E, ya işte ıstık oldu, fıstık oldu. Üç gün sonra, beş gün sonra. Sayarsın. Bir, iki, üç, dört, beş, altıncı günü damlarsın. Artık adama illallah dedirtirsin. O sözü verdi diye adam ne yapar? Pişman olur. Kardeşim, pişman olmaktansa vermeseydin o sözü bana. Öyle değil mi? Kimse zorlamadı. İbrahim Aleyhisselam'ı da zorlamadı ama peygamberlerde ne vardır? Sadakat ve sıdk vasfı vardır. Peygamberin ağzından bir şey çıktıysa onu muhakkak ne yapar? İfa ve icra eder. Evet. İşte İbrahim Aleyhisselam'da İsmail Aleyhisselam'da ne yaptılar? İmtihana tabi tutuldular. Sadakat testinden geçirildiler. İkisi de sadakati ne yaptı? 10 numara şekilde testi geçtiler. İşte bugün biz kurban kesiyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ın sünneti olarak. Bak İbrahim Aleyhisselam oğlunu yatırmış. Onun boğazına ne yapıyor? Sürüyor bıçağı. Biz de ne yapıyoruz? Paramızla aldığımız yahut beslediğimiz evimizdeki hayvanı kesiyoruz. Allah Azze ve Celle'ye olan e, itimadımız ve bunun yanında Allah Azze ve Celle'ye olan inancımız için. O evladını kesmiş, biz malımızı kesiyoruz, paramızı kesiyoruz. Ne mutlu ki kurbanı Allah için kesip de Rabbını razı edenlere. Nasıl Allah Azze ve Celle kesen baba İbrahim Aleyhisselam'dan, kesilen oğul İsmail Aleyhisselam'dan razı olduysa, bugün gerçekten biz de Allah için kurban kestiysek, Bizden de razı olacak. Onlardan razı oldu. Bizden razı olmamasına ne sebep var? Var mı öyle bir şey? Aa iş aynı. Birisi oğlunu kesiyor. Birisi oğlunu kesmek şeramcaiz olmadığı için bizim dinimizde Allah azze ve celle oğlumuzu kesmekle ne yapmıyor? Bizi denemiyor, sınamıyor. Bizi kurban kesmekle, hayvan kesmekle sınıyor deniyor. Ama gene de bazıların dediği gibi balıktan kurban olmuyor ha. Öyle e, horozdan efendime söyleyeyim e, hindiden bilmem neden şundan bundan adamlar şimdi kurban kesiyorlarmış kurban yapıyorlarmış böyle olmuyor İbrahim aleyhisselam oğlunu ne yaptı yatırdı kurban kesmek istedi Muhammed aleyhisselam da Allah Celle Şanuhu dört hayvan çeşidinden kurbanı ne yaptı Meşru kıldı. Deve cinsi, sığır cinsi, koyun cinsi, keçi cinsi. Geyikten kurban olmaz. Lamadan kurban olmaz. Zürafadan kurban olmaz. Bunlar yenir. Bunlar yenir ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan gayrı hayvanları kurban etmeyi meşru ve caiz kılmadığı için bunlardan kurban olmaz. Adam şimdi ne diyor bak. E hocam öyle bir yere gittin ki diyor deve yok, öküz yok, keçi yok, koyun da yok. Ne kurban edeceğiz? Sen öyle bir yere giderken beni götür yanında. Öyle bir hal cereyan etsin ben sana ne yaparım yol gösteririm Allah'ın izniyle. Var mı öyle bir yer ki deve yok, öküz cinsi yok, koyun yok, keçi yok. Dünyada var mı öyle bir yer? Adamın biri ben imamken sordu. E dedi hocaefendi soracağım dedi. Saa dedi bir soru, dedi, Sor bakalım hadi. Ola dedi Resulullah buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Laz Rize'de. İşte Deccal geldiğinde bir günü olacak 6 ay, bir günü olacak bir ay, bir günü olacak bir gün, bir günü olacak bir cuma vakti. Ona dedi bu namazı dedi nasıl dedi kuzey kutbuna gidince. Böyle dedi bir hadis var. cahil. Ne söylersin sen buna? Sen dedim kuzey kutbuna giderken ben dedim imamım değil mi? Imam, le bih. i̇mam kendisine tabi olunsun diye imam olmuştur. O ne yaparsa sen onu yaparsın namazda. İmamdan hariç bir şey yapamazsın. O rukuya gitmişken sen secdeye gidemezsin. O secde derken sen rukuda bekleyemezsin öyle kırk saat. O ne yaptı? Ona tabi olmakla mükellefsin. Sen dedim Kuzey Kutbu'na giderken dedim beni götür yanında ben nasıl davranırsam sen de öyle dedin, dedim kılarsın namazı. Ya sübhanallah. Sen Türkiye'de yaşıyorsun. Sen Rize'de yaşıyorsun. Senin vazifen Türkiye'de Rize'de 5 vakit namazı kılmak. Öyle e deccal gelecekmiş efendime söylüyorum şu şekilde olacakmış bu şekilde Ha var Riyadu salihinde bunun şey var deccal bahsinde takdirle diyor kılarsın o gün gelmedi daha o gün gelmediği için sen mükellef değilsin o namaz kılmakla o şekildeki durumda namaz kılmakla adamın biri geldi imam ebu yusuf'a rahimahullah dedi ya imam bir çocuk dedi dünyaya geldi Yüzü dedi sırtında. Ama dedi çocuk öldü. Şimdi yüzünü kıbleye karşı getirsek sırtı ne yapacak? Kıbleye karşı gelmiş olacak. Bu olmayacak. E şimdi göğsünü kıbleye karşı çevirsek yüzü kıblenin zıddında olacak. Bu da olmayacak. Ya Aybam dedi böyle bir mesele var. Böyle bir çocuk dedi geldiğinde nasıl gömülür? Allah rahmet etsin onu şefaatçı yazsın bize. İmam Ebu Yusuf şu an Allah, soru adam sordu muhakkak cevap bekliyor. Cevap vermesi lazım. Şimdi cevap vermese olmayacak. Düşündü yani Kur'an-ı Kerim'de buna cevap olabilecek bir ayeti kerime var mı? Bulamadı. O güne kadar hadis bilgilerini yokladı. Bunun hususunda buna cevap olabilecek bir rivayet var mı? Onu da bulamadı. Sahabe-i kiramdan düşündü. Var mı böyle bir şey? Böyle bir fetva sorulmuş, bir soru sorulmuş sahabeden kutvanullahi aleyhi ecmaîn. Buna bununla alakalı bir cevap verilmiş. Öyle de bulamadı. O zamana kadar gelen hocaları böyle bir mesele. Tabi 5-10 dakika geçti. En sonunda Allah Celle Şanuhu kalbine bir şey onu akıttı. Dedi bu oldu mu? Dedi yok olmadı. O zaman dedi şimdi git. Oldum. Olunca dedi gel dedi biz ne yapalım? Kafa patlatalım. Ya la ilahe illallah. Arkadaşlar böyle meseleleri karıştırmakta ne yok? Bir fayda yok. Biz bize emredileni yapalım. Nehy edilenden kaçınalım. Bu bize yeter. Adam soruyor Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın karıncası erkek miydi dişi miydi? E Subhanallah. ne yapacaksın şimdi erkekse ameliyat edip dişi mi yapacaksın? Yoksa dişi ise evlendirecek misin onu? Bunlar boş şeyler. Bu şekilde bu şekilde soru sormak caiz değil. Arapça biliyorsan zaten Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasında nemle diye geçiyor. Orada ne var? tay marbuta var. Efendim ne yapıyor? Bunun nemle olduğu, dişi olduğu ortaya çıkıyor. Ebe cahil. Bunu sorunca sen ne yapıyorsun? Cehaletin ortaya çıkıyor. Ya bir şey soracak yani. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet kardeşler. Dersi burada ne yapalım? Noktalayalım. Bundan sonra inşallah birkaç celse daha ne yapacak? Dersimiz devam edecek. Yahudilerin Allah CelleŞanuhu tarafından nasıl imtihana tabi tutulduğu, sadakatlarını ispat etme hususunda neler buyurulduğu ama nasıl sahtekarlık yaptıkları inşallah ayetle, hadisle ortaya çıkarılacak. Ondan sonra Muhammed Aleyhisselam'ın ashabı ne şekilde imtihana tabi tutuldu bizler ne şekilde imtihana tabi tutulacağız bunlar ortaya konacak ve en sonunda da en sonunda da bir hulasa olacak inşallah bize bu ayetler ve hadisler nasıl yol gösteriyor evet ve evet. sallallahu ala nebina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve da'vana elhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve